Herkes iyidir inşallah. Evet, bu akşam son dersimize başlıyoruz. İnşallah kazasız belasız bütün öğrenci arkadaşlarımızı me mezun edip göndeririz. Bir daha benim dersimi almak zorunda kalmazlar. <gülüyor> Evet. Sınavlar ne zaman? <Gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. 30-31 Mayıs. Sağ olun. Evet mezuniyet önemli. Bu dersi her yerde dinlersiniz ama mezun olmak başka. İnşallah. İnşallah. Evet. Değerli arkadaşlar bu akşam e, geleneksel Türk dini ve eski Arap dini üzere e, konuşacağız. Bu iki konuyu işleyerek dönemi kapatmış olacağız. Biliyorsunuz Türkler tarihleri boyunca çeşitli dinlere intisap etmişler. Çeşitli dinlere girdikleri hakkında kayıtlar var. Mesela bunlar arasında Budizm, Hinduizm, Maniheizm, Mecusilik, Musevilik, Hristiyanlık gibi dinlerde vardır. Bunlara mensup olmuş Türk kabileleri var. Ancak toplu halde girdikleri benimsildikleri din olarak İslam öne çıkıyor. Diğer bütün dini gelenekler lokal olarak kalmışken Türkler İslam'a toplu halde girmişlerdir. Ve girdikleri günden beri de İslam çerçevesinde devam etmektedirler. Her ne kadar bazı Müslüman olmayan Türkler de varsa da günümüzde Türklerin çoğunluğu İslam dinine mensuptur. Bize ulaşan bilgilere göre arkadaşlar kesin olarak şey yapmamız zor. Yani dini tarihçesini, Türklerin dini tarihçesini ortaya koymamız, işte eski Türk dininin, geleneksel Türk dininin neler olduğunu söylememiz zor. Ancak elde ettiğimiz bazı arkeolojik veriler, bazı belgeler Türkler arasında politeizmin bir inanç olarak var olduğunu eskiden ifade ediyor. Politeizm biliyorsunuz çok tanrıcılık demektir ancak e, Orhun abideleri gibi bazı yazılı kaynaklarda e, monoteist izler e, taşımaktadır yani Türklerin monoteist olduğunu bize ifade etmektedir <gülüyor> e, bizi e, burada şöyle bir noktaya gitmemiz gerek yok işte yani Türkler politeisti veya Türkler monoteisti diye bir neticeye varmamız biraz zordur e, işte e, Çin'deki gibi e, Türkler arasında da yönetici elitler arasında bir inançın e, halk arasında bir başka inancın yaygın olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla e, her iki dini gelenekte de politeizmin de e, Türkler arasında e, tarihen var olduğunu e, söylememiz mümkün. <gülüyor> Ee, Batılılar Türklerin geleneksel e, inançlarını e, ifade etmek için şamanizm e, kavramını kullanmaktadırlar. Şaman e, ilkel büyücü anlamına geliyor. Yani e, şamana inanan, şamanı şaman öğretisini kabul edenler manasına <gülüyor> şamanizm ifadesi kullanılıyor. E, şamanın Altay Türklerindeki karşılığı ise cam veya gam kan veya Dam kavramlarıdır bu kavramların işte Altay türkleri arasında yaygınlığına da dayanarak bir şaman kültünün bir şaman inancın olduğu söyler bazı batırlar ancak şunu söyleyebiliriz ki şamanizm yani Birebir eski Türk e, dinini e, karşılayan bir şey değildir. E, şaman şeyinde farklılıklar e, söz konusudur. E, belki eski Türk inancını, geleneksel Türk inancını henoteizmle ifade etmemiz mümkün olabilir. E, ne demektir henoteizm? Yani e, kainatı yaratan yüce bir tanrının varlığına inanıyorsunuz ama bunun yanı sıra Başka tanrıların da var olduğunu kabul ediyorsunuz. Daha küçük e, ölçekte tanrıların, yerel tanrıların, farklı cinsiyetlere mensup tanrıların, kadın e, veya çocuk tanrıların da varlığını kabul etmeniz e, anlamına geliyor. Hani tanrılar var, tanrılar arasında bir tane baş tanrı var. Bu henöteizm ifadesi olarak e, şey yapılıyor. E, Türkler arasında tanrıların... E, Tanrı kelimesi eskiden hem e, gök hem de ilah anlamlarına geldiğini biliyoruz. Yani e, e, Tanrı e, böyle bir e, çift anlamlı bir kavram olarak e, kullanılmış. E, muhtemelen e, Çinlilerde görülen, e, işte geçen e, haftalarda e, Çin dinlerini anlatırken mesela bahsettiğimiz Tian kavramı vardı. Tian. Gök Tanrı demekti Çin e, Konfüçyenist e, inanca göre e, işte e, muhtemelen Türkler arasında böyle bir gökte var olan gökleri yaratan veya gökler tarafından temsil edilen bir tanrı inancı vardır. Ayrıca e, başka şeyler de var. Mesela göklerde e, sakin olan, yerleşmiş olan e, bir tanrı ve eşi ve çocuklarından da bahsediliyor ee, işte mesela e, göğün en üst katında e, karısı Umay ile birlikte oturan insan şeklinde bir tanrı e, tasavvuru da e, var işte e, hatta mesela Abakan Türklerinde tanrı e, gök tanrının bir çadırı vardır Hani gördüğünüz gibi işte e, en üst katta eşiyle beraber oturan tanrı veya işte Çadırda oturan Tanrı, o zamanki Türklerin zihnindeki işte yönetici e, bir e, insanın özelliklerini e, bize gösteriyor. Yani nasıl e, yönetici lider olan kişi, işte eşiyle birlikte en yüksek veya en e, değerli, en her yere hakim olan bir yerde ikamet ederse, aynı şekilde Tanrı da eşiyle birlikte. Böyle yüksek bir yerde e, ikamet ediyor. Bir çadırı var. Bunlar hepsi işte o dönemdeki Türkler arasındaki Tanrı ile insanlar arasındaki e, ilişki hakkında bize fikir veriyor. E, Altay Türklerinde ise e, Tanrı Bay Ülgen diye isimlendiriliyor. Ve altın kaplı bir sarayı var Bay e, bu saray içerisinde altın kaplı bir tahtı var. O tahtın üzerinde oturduğu ta, e, tasavvur ediliyor. Bu da e, çok açıkça görüldüğü gibi, hani Tanrı'yı bir e, şey olarak, lider olarak, bir kral olarak, bir e, imparator olarak, hükümdar olarak e, hayal etmenin, düşünmenin bir boyutunu bize gösteriyor. Yine e, Altay Türklerine göre e, Tanrı Ülgen'in 7 veya 9 oğlu, 9 kızı ve pek çok da yardımcı ruhlarının varlığını görüyoruz. E, bunlar da bize işte e, o e, Altın Saray'da yaşayan Tanrı'nın e, ailesini, aile üyelerini ve ona e, hizmet eden, yardım eden e, şeyler, e, ruhların varlığını görüyoruz. E, hakkında bilgi veriyor Evet arkadaşlar e, yine Türk inançlarına göre eski Türk geleneklerine göre gökte yerde ve yerin altında alemler oldu ve bu alemlerde e, manevi güçlerin var olduğuna inanılır e, bu bakış açısıyla bu manevi güçler e, oralara değer katar, önem e, kazandırır. Gök Tanrı insanlarla ruhlardan oluşan elçiler vasıtasıyla konuşur. Yani e, bizim göğe çıkma imkanımız olmadığı için bize şeyini e, ruhlardan oluşan elçilerle e, mesajını gönderir. Şaman e, işte... Ee, o trans halinde, kendinden geçtiği halde e, işte göklere seyahat eder. Fiziken olmasa da ruhen göklere seyahat eder. Ve göklerdeki o ruhlar ona refakat eder. Onu Tanrı'nın katına çıkartırlar. Oradan aldığı bilgileri veya şeyleri bize getirir diye inanılırmış eskiden. Evet. Ee, yine yeryüzündeki her varlığın bir ruhu olduğu yani bizim canlılar olarak düşünmekle sınırlamayalım kendimizi. Canlı cansız bütün varlıkların bir ruhu olduğuna da inanılırmış. Ağaçların, dağların, nehirlerin ruhu olduğuna inanılırmış. Bu inanç işte Çin'de, Japonya'da o bölgede yaygın olan bir inanç. Eşyanın ruha sahip olduğu. Evet, bütün nehirlerin, denizlerin, göllerin, dağların, tepelerin içinde ve ya üzerinde yaşayanların koruyucu ruhları vardı. Ee, i̇şte e, bizim gördüğümüz güneş, ay, <gülüyor> gök yürürlüğü, e, şimşek gibi e, tabiat olayları da hep e, semavi ruhlar şeklinde düşünülürmüş. Evet, e, gerçekten e, Japon e, animasyonlarında yani e, Japonlarda da var olan bir şeydir. Yani böyle dağlar, ağaçlar, e, şeyler, e, yıldızlar, e, güneş bunlar hepsi e, ruha sahip olan şeylerdir. E, evet, e, yani canlı olmak, ruh sahibi olmak e, bazı ruhlar kötü de olabiliyorlar. E, bu kötü ruhlar insanlara zarar verebiliyorlar ancak e, bahsettiğiniz gibi melek gibi olumlu ruhlara da e, şey yapılabiliyor mesela özellikle e, şaman e, Tanrı'nın katına çıktığında göğe çıktığında ona refakat edenler bir nevi meleklere bizim İslam inancındaki meleklere benzerlik arz ediyor Evet arkadaşlar e, Türkler arasında belli bazı inançların yaygın olduğunu görüyoruz. Bunların başında e, dağ ruhu ve kültü, e, dağ kültünün e, var olduğuna e, görüyoruz. E, mesela Hunlar e, her yıl e, işte, e, Han Yuan Dağı'nda tanrıya, gök tanrıya kurban kesiyorlar. Yani... Herhangi bir yer değil dağda çünkü dağ biliyorsunuz göğe en yakın yerler olarak şey yapılıyor. Eğer Tanrı gökteyse, ona en yakın yerde işte o yüksek dağın tepesidir. Oraya çıkıp Tanrı'ya kurban sunmak işte Tanrı'nın en kolay haberdar olacağı yer olarak belki de düşünülüyor. Türkler arasında dağlar genelde Tanrı'ların makamı olarak görülürdü. Mesela e, pek çok Orta Asya dağlarının isimlerinde e, işte e, Tanrı ile alakalı ifadeler vardır. E, bu da dikkat çekicidir. Yani Türkler arasındaki bu Tanrı dağ inancı e, ilginçtir. Evet. Ayrıca e, dağ kadar önemli bir başka e, kült daha vardır. Ateşin ruhu olduğu, ateş ruhu ve ateş kültü yaygındır eskiden beri ateşe saygı gör, gösterilir Türkler arasında Ateşin kutsal bir ruha sahip olduğu düşünülür gerçekten ateşi seyrettiğiniz zaman karanlıkta onun alevlerinin e, böyle hareket etmesi onun bir canlı olduğunu belki insanlara düşündürür e, işte bundan dolayı da e, ateşin bir ruhu olduğuna ve ona saygı gösterilmesi gerektiğine şey yapılır. Ateş böyle bir şeydir yani ateş faydalıdır ısıtır ancak korkunçtur korkulması gereken saygı gösterilmesi gerekendir. Gerçekten kimse ateşle başının belaya girmesini istemez hiçbirimiz bir tarafımızın yanmasını veya oturduğumuz meskenin yanmasını istemeyiz. Yani ateş saygı gösterilmesi gereken bir varlık olarak değerlendirilir. Türkler arasında ateşin gökten geldiğine yönünde bir inanç vardır. Belki bunun temelinde işte şimşek çakması sonrası yeryüzüne düşen yıldırımların etkisi vardır. Gerçekten böyle çok haşmetli bir görüntüdür o şimşeğin çakması, geceleriğin. Onun sonucunda yıldırım düştüğünde düştüğü yeri yakması, bazen kuru ağaçlara düşerse burnlarda yangın çıkartması veya bir canlıya isabet ederse onu Yanlış gibi simsiyah kömür haline getirmesi şeydir. Bundan e, iki hafta kadar evvel e, İstanbul'da çok şiddetli bir yağmur başladı. E, gerçekten e, korku vericiydi. Yani e, şimşekler, yıldırımlar düştü ve e, bazı yerlerde elektrikler kesildi. Gerçekten e, yani ben okuldaydım. İnanın şemsiyeyi açıp okuldan dışarı çıkmaya cesaret edemedim. O derece şeydi Allah Teala'nın büyük şeyini gösteren bir şey bir fenomen. İşte Türkler arasında ateşin gökten geldiğini dair bir inanç olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkler ateşi bir temizleyici varlık olarak görürler. Temizleyicilik özelliği şey yapılır. Bu belki de pek çok gelenekte var. İslam'da da biliyorsunuz ateşin temizleme özelliği vardır. Belki de günahkar insanların cehenneme atılmasının arkasında da işte temizlenme, o ruhların orada temizlenmesi düşünülebilir. Evet. yine Türkler arasında ateşin insanı kötülüklerden, kötü ruhlardan, hastalıklardan koruduğuna inanılır. İşte bunu biz çeşitli e, vesilelerle yapılan e, törenlerden, merasimlerden e, öğreniyoruz. Mesela e, eminim e, şahit İç İçeride kurşun dökme olayını e, seyreden var mı bilmiyorum. Kurşun dökme e, Anadolu'da yaygın bir gelenektir. E, böyle bir kapta eritilen kurşun e, suya dökülür e, mesela. Ona e, suya döküldüğünde e, erimiş kurşun soğuk suyun içine girince e, katılaşır, Katılaşınca belli bir şekil alır. O şekle bakarak sizin işte ne tür bir rahatsızlığınız olduğunu ve e, inşallah bu merasimle kurtulacağınız e, şey yapılır. Her neyse, yani ana, e, böyle bir inanç e, şeyimiz var. Evet. bazı e, kişiler e, şamanlar ateşe bakarak gelecekten haber verdiklerini tabibiri caizse kehanette bulunduklarını da bize e, kaynaklar ifade etmektedirler e, ve e, işte e, şey ateşe saygı göstermekte ateşe e, gereğin, e, gereği olan e, saygıyı göstermekte e, kusur etmezler Mesela e, Türkler arasında e, ateşe karşı kötü söz söylemek ayıptır. Doğru değildir. E, küfür etmek veya ateşe su dökmek, e, ateşe tükürmek veya ateşle oynamak e, doğru kabul edilmemiştir. Bunu e, yasakla geçmişlerden böyle yasakların geldiğini biliyoruz. Ben de yani çeşitli vesilelerle büyük çocukken işte Ateşe tükürmemek gerektiğini, ateşe su dökmemek gerektiğini e, hep duymuşumdur. Eminim sizin de tecrübeleriniz vardır. E, Feyza Hanım, şimdi gördüm şeyinizi. E, key kelimesini, inanın kurşun dökmenin Arapçası var mı bilmiyorum. E, benim bildiğim bir şey yok. yani. E, öyleyse de bilmiyorum. Yani, bakmak lazım. Bakmak e, lazım. Fikrim yok yani. Evet. Ee, yine eski Türklerde e, belli zamanlarda e, ateşlerin, büyük ateşlerin yakıldığı, kurbanların sunulduğu, duaların edildiği e, ve bu şeylere bakılarak kehanette bulunulduğu e, şeydir. Evet. Biliyorsunuz e, e, Nevruz da herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ateş yakıp üzerinden atlamak gibi hala günümüzde devam eden e, bir e, gelenekte e, vardır. E, bu bize işte şeyde e, Türkler arasında veya yani sadece Türklere hassetmemek lazım bu bölgede e, insanların e, ateşe özel bir değer verdiklerini gösteren e, şeylerdir. Tabi Türkler arasında da bu hala canlılığını devam ettiriyor. Bir başka şey atalar kültüdür. Yani ölmüşlere, büyüklere, geçmişlere saygı göstermek, tazim etmek, onları anmak, onları yad etmek, hatta onlar adına kurban sunmak Türkler arasında var olan bir gelenektir. Onlar için kurban kesmek şeydir. Kabirlerini ziyaret etmek, onların Arkadaşlarını ziyaret etmek, onları memnun edeceği düşünülür ve bu yaşatılır. Mesela Atalar kültürünün bir e, e, uygulaması olarak Hunlar her yıl Mayıs ayında e, bir araya gelip e, Atalara kurban keserlermiş, kurban sunarlarmış. Bu e, yaygın bir gelenekmiş. Göktürkler ve Uygurlar da Hunlar gibi kutsal dağlara çıkıp e, tanrı'ya ve atalara kurban sunarlarmış eskiden. Evet. E, atalar kültünün bir başka yansıması da e, işte e, ölen atayı e, onun sevdiği değer verdiği eşyalarıyla birlikte gömmekmiş. Mesela saatiyle veya yüzüyle veya sahip olduğu bir başka şeyle e, onu ayırmayıp onunla birlikte gömmek e, şeyi vardır. Hatta ee, mesela tabi tabi ee, belki e, işte eski Türk inançlarından Aleviliğe geçmiş bir uygulama var. Ee, bilmiyorum e, her yerdeki Alevilikte böyle midir ama mesela Çanakkale yöresinde Türkmen denilen e, Alevi inancına mensup kişiler e, battaniye ile defnedilirler çünkü biliyorsunuz Toprak soğuk bir yerdir. Toprağa konulurken şey yapılır yani bir battaniye yanına bırakılır sonra elbisesi güzel elbiseleriyle defnedilir yanına bir havlu bırakılır yani bu Mısır'da da ve çeşitli şeylerde kültürlerde olan bir şeydir yani biraz önce Elif Hanım'ın ifade ettiği gibi öldükten sonra yeniden bir dirilişin varlığına inancı gösteren bir yaklaşım olduğunu düşünürüz. Bir başka e, husus e, Türk inançlarıyla alakalı, eski Türk geleneksel inançlarıyla alakalı yeraltı ruhlarından bahsedilebilir. Arkadaşlar e, yani Yahudilikte de vardı bu yeraltı e, alemi, pek çok dini gelenekte vardır, hatta Hristiyanlıkta da vardır. E, şey Dante'nin biliyorsunuz e, şeyi vardır. Yani bu e, çeşitli e, cennet cehennemi tasvir ederken cehennem yerin altında olarak e, tasvir edilir. İşte yeraltı alemi korkunç ve kötü ruhların yaşadığı yer olarak düşünülür Türkler arasında. E, işte yeraltı aleminin töz neydi? Şimdi tözlüsüz hangi bağlamda? E, kullandığınızı sorabilir miyim acaba bir bakabilir miyim ben ee, bir dakika sayfa kaçtı acaba Evet. Ters ters göremiyorum. Evet. arkadaşlar töz varlık öz cevher gibi bir anlamı var. Yani işte biz cevher bir, bir öze sahibiz. Bir cevherimiz var. Muhtemelen e, kara e, bir cehir gibi anlamları var. E, yani e, altaylılar bu kavramı kullanıyorlarmış. E, yani şey, e, dediğim gibi yani yeraltı aleminde böyle olumsuz, karanlık, kötü e, negatif şeylerin ruhların varlığı e, düşünülür. İşte burada e, yeraltı dünyasına gökte gök tanrı hakimken yerlikte e, yeraltında erlik kan e, hakimdir. E, ve orada e, ölülerin de bu yeraltındaki alemde yaşadığı inancı vardır. Ayrıca e, bir de çocukların ruhundan bahsedilir. E, bahsetmemiz gerekir. Biliyorsunuz normalde ee, normal Bir e, şekilde e, kadınlar e, çocuk e, dünyaya getiriyorlar. Bunun nasıl e, cereyan ettiğini düşünen insanlar işte e, çocuğun ruhunun kırmızı bir kurt şeklinde annenin vücuduna girdiğini e, söylüyorlar. Ee, ve işte bununla birlikte vücudunda gelişerek bebek haline geldiği ve dünyaya geldiğini inanıyorlar. İşte çocuğun kaderinin ne olduğunu, ne kadar yaşayacağını, nasıl yaşayacağını, işte doğumla alakalı tanrıçanın yani doğum ilahesinin e, karar verdiğine şey yapıyorlar ki o zamanki e, çok e, farklı inançlı, farklı tanrıların farklı görevleri olan tanrıların olduğu bir ortamda ayrıca doğum tanrıcısında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ee, evet. Ee, Çocuklarında böyle e, hayata başladığını söyledikten sonra kısaca ibadetlerine e, geçelim. Arkadaşlar e, yıllık e, törenleri vardır e, Türkler arasında yaygın olan. Mesela e, Beşinci ayda e, Hunlar gök tanrıya e, ve yer sularına kurban sunarlarmış. İşte gök tanrı e, işte, e, şeydir, e, gökleri yaratan ve dünyadaki iyiliklerin sahibi, devamcısı olan. Yer suları da muhtemelen yerdeki e, bereketi, e, insanların ihtiyaç duyduğu su kaynaklarını e, sağlayan tanrılardı. Bunlara bunları memnun etmek lazımdır. Bunlarla ters düşmeye gelmez. Gerçekten insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaketlerin başında herhalde e, kuraklık gelse gerektir. Allah korusun. E, Türkiye'de 1940'lı 50'li yıllarda e, kuraklık olmuş. Çok büyük yokluklar, e, açlıklar çekilmiş. E, büyüklerimiz hep bunları anlatırlardı ne kadar zor zamanların yaşandığını e, hep anlatırlardı. E, dolayısıyla e, şey önemli. E, Türklerin bu bakış açısını e, önemli buluyorum. E, yine her yıl başında e, bu, beyler e, tapınakta toplanarak Tanrı'ya ibadet ederlerdi. E, i̇badetin Ana unsuru, ana ritüeli kurban kesmek. Tanrı'ya kurban kesmek e, önemlidir. E, en makbul kurban ise at kurbanıdır. E, Türkler arasında e, ikinci sırada sığır ve davar. Büyükbaş hayvan gelir ama at kurban etmek. Biliyorsunuz Türkler arasında at çok değerli bir varlıktır. E, savaş için kullanılır, yük taşımak için kullanılır, eti için kullanılır. E, böyle bir Varlığı kurban etmek gerçekten büyük fedakarlık gerektirir. Ayrıca arkadaşlar Güneş'in doğuşu kutlanır, akşamleyin çıkan ay şey yapılır, takdis edilir, ululanır yani insanlar şey yaparlar. Bu tür tabii olaylara Güneş'in doğuşuna ve ayın çıkışına ekstra dini anlamlar yüklenir. Büyüklerler. Sonra e, ayrıca zaman zaman e, takdimeler sunulur. Yani kurban değil. İşte bir hayvanı kurban etmek gibi değildir. İşte Tanrıları memnun etmek, onların rızasını kazanmak için insanlara e, saçı denilen e, takdimeler e, dağıtılır. İşte bu şarap olabilir, e, pirinç olabilir, buğday olabilir, darı, süt gibi daha çok gıda maddelerinden şey yapılır ama. Bu bütün takdimelerin ve kurbanların en önemli özelliği arkadaşlar seçilmiş olmaları, temiz olmaları, değerli olmaları. Yani dökeceğiniz gıdayı mesela arta kalmış yemeği tanrıya veya tanrılara takdim olarak sunmanız ahlaki değildir. Çünkü o bunu anlayacak güçtedir. Anlarsa da sizi ağır bir şekilde cezalandırabilir. Arkadaşlar bir, bir Türkler arasında bir ruhban sınıfından da bahsetmemiz mümkündür. E, kam veya şaman denilen e, bir ruhban sınıf e, olabilir. E, eski Türklerde bu ayinleri e, ve kurban merasimlerini yöneten e, ruhlarla insanlar arasında bir aracılık yapan, ruhların halini anlayan e, insanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar. Bir nevi ruhban sınıfıdır. Din görevlisidir. Bunlara kam veya şaman adı verilir. E, kamlar e, ruhlarla nasıl konuşulacağını nasıl ilişki kurulacağını ruhların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağını bilen insanlar. Onların huylarını bilen insanlardır. İşte sen ben bilemeyiz e, şeylerin e, neden hoşlanacağını ruhların ama e, şamanlar veya kamlar bu konularda e, ustadırlar. Evet, onlara ne verilirse, ne takdim edilirse, hangi cins kurbanlar sunulursa, onların e, memnun kalacağını, onlar gayet iyi bildiklerine inanılır. Evet, e, şamanlar ve kamlar da atalardan aldıkları, ataların ruhlarından aldıkları güç ve ilham ile e, bu e, işte dini ibadetleri yerine getirmeyle alakalı. E, şeyleri bilirler ve uygularlar diye inanılıyor. Arkadaşlar e, kamlar veya şamanlar e, iki e, grup olarak e, şey yapılıyor. E, bir kere bunlar öncelikle sıradan insanlar değil, zeki insanlar ve hayal güçleri kuvvetli insanlar. Şair ruhlu insanlar. Bunlar e, insanları ikna etmek için çeşitli e, olaylar anlatırlar. Hikayeler anlatırlar, şiirsel ifadelerde bulunurlar ve insanların görmedikleri, insanların yaşamadığı şeyleri belki hayali olan şeyleri onlara sözlü olarak aktarırlar. Yani bunların aynı zamanda bir belagat yönü de var. E, zeka, o zeki olmaları lazım. Bunları sıradan insanların düşünmesi zordur. E, yani şeylerin, e, kamların böyle bir özelliği var. Ee, belki biz kamları e, şeylere benzetebilir miyiz bilmiyorum. İşte bu e, fantastik filmler yapan yönetmenler var. İnsanların aklına hayaline gelmeyen şeyleri görsel hale getiren e, insanlar veya büyük edebiyatçılar e, da kam olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum. Evet, bu kamlar aynı esnasında kendilerinden geçerler. Bir trans haline geçer, vej haline geçerler. İnanılan odur ki o veş halinde e, göklere çıkarlar, gök tanrının huzuruna çıkarlar veya yerin altına, yer altı aleme inerler, orada olanları e, görürler e, ve e, gelip insanlara bunları anlatırlar. Ancak e, kendilerine geldiklerinde bu olayları e, şey yap hatırlamazlar. Yani işte onlara e, şey yapıldığı zaman göklere çıktığını hatırlamayabilir. E, çünkü o normal hale dönmüştür. O şeyini kaybetmiştir. O anki e, gücünü kaybetmiştir e, diye inanılır. E, i̇şte e, ak kamlar ve kara kamlar diye iki grup olduğundan bahsedilir. E, i̇şte gök alemin hakimi olan e, Ülgen e, tanrı e, ile e, ilgili olanlar Ak kamlar, aydınlık olanlar, pozitif olanlardır. Bunlar iyi ruhları temsil eder. Olumlu etkileri vardır. Karakamlar ise yeraltında yaşayan ve korkunç ruhlardır. Bunlar işte erlik kanın hakimiyeti altında yaşayan şeylerdir. Karakamlar işte bunların şerrinden korunmaya yönelik e, ayinler yürütürler e, diye inanılırmış. E, bunlara baktığınız zaman evet e, baktığınız zaman bunların birbirinden farklı olduklarını anlayabilirmişsiniz. Akkamlar daha çok sade kıyafetler giyerken e, kara daha gösterişli, daha şatafatlı kıyafetler giyerler, giyerlermiş. Yine Hayriye Hanım'ın da ifade ettiği gibi e, kadın karşıtı söylem burada da ortaya çıkıyor. E, kadınlar akkem olamazlar. Sadece kara kem olabilirler. E, artık e, biz e, şeyin yalancısıyız. E, bu kuralları biz koymadık. Bunları biz e, icat etmedik. Biz de bizden öncekilerin söylediklerini e, şey yapıyoruz. Ama bu fikirlerin hala devam etmiyor olması iyi bir yöne doğru gittiğimizi şey yapıyoruz, bize gösteriyor. Öyle, öyle maalesef. Ama bu Melia'nım sadece Türkler arasındaki bir şey değil, pek çok dini gelenekte dini anlamda kadınların işte şey yapıldı ihmal edildiği, e, önemsiz görüldüğünü şey yapıyoruz. Biz Yahudilikle alakalı konuları da işlerken bahsetmiştik. Mesela geleneksel olarak Yahudi kadınlar e, sinagogdaki ibadetlere katılmazlar. Yani e, bir parçası olmazlar. Sey seyrederler. Zaten Müslümanlıkta olduğu gibi Yahudilikte de e, kadınlar ve erkekler ayrı oturur. Ama mesela Müslümanlıkta, camide ayrı oturan kadınlar namaz kılanları seyretmezler. Onlar bizzat namaz kılarlar. Cemaatin bir parçası olurlar. Aktif rol alırlar. Mesela şeyde yoktur bu. Yahudilikte geleneksel olarak diyorum. Modern, reformist Yahudilik var. Bunlarda kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Kadınlarla erkekler bir arada otururlar ve erkekler gibi kadınlar da dini törenleri yönetme hakkına sahiptir. Ancak geleneksel Yahudilik de bu olmadığını doğru haklısınız. Cadı e, mevhumu da e, benzer bir e, şeydir, e, durumdur. Geçen gün bir yazı okudum. E, Çin'de kadın imam aranıyor. Kadın imama ihtiyaç var diye e, böyle bir başlık okudum. Bir e, Amerikan gazetesinde. Sonradan yani biraz altını okuyunca fark ettim ki Arkadaşlar Çin'de Müslümanlar arasında sadece kadınların devam ettiği camiler varmış. Yani cemaati sadece kadınlardan ibaret olan camiler varmış. Bu camilerde sadece kadınlar görevi yaparmış. Cemaate namaz kıldıran kadın imamlar varmış. Benim sınıflarda öğrencilerimize yaptığım şakalar vardır. Mesela bazen şey yapıyorum. Yani bu kadar fazla ilahiyat fakültesinde hanım öğrenci var. Bunlar mezun olduktan sonra yarın bir gün kalkar biz artık namazla kıldırmak istiyoruz derlerse e, haklarıdır filan diye ben şaka yapıyorum arkadaşlara. E, şeyde e, yani e, Çin'de bunun olduğunu görüyoruz. Yalnız orada sadece hanımlara yönelik camiler ve o camilerde görev yapan e, hanımlar varmış. Her neyse. Ee, devam edelim evet ee, ölüm inancı hakkında da e, el hak doğru söylüyorsunuz Zahide Hanım ee, üstünlük e, taslamak kimsenin hakkı değildir ee, imam olmak namaz kıldırmak bir üstünlük değildir ee, evet ee, Fethiye Hanım ama erkeklere şey mi bilmiyorum. Erkeklere mi namaz kıldırıyormuş o sahabi imam hanım? Herhalde kendi aralarında namaz kıl, e, kıldırırken e, imamlık yapıyorlar. Evet. Ama sizin e, Safiye Hanım maalesef Çince öğrenmeniz lazım. E, bilmiyorum. Göze alıyorsanız Çin e, şeyini, Çince öğrenmeyi e, e, Çin'e e, imam olarak... Biz içinden bir şeyler ithal ediyoruz. Bari bazı şeyleri de biz buradan ithal, et, e, ihraç ederim. Evet. Ne dedik? Ee, Yahud, şey karıştı dinler. <gülüyor> Eski Türk inancında e, Türkler arasında e, hastalık gibi ölümün de e, şey e, kötü ruhlardan e, meydana geldiğine inanılıyor. E biliyorsunuz e, hastalığın e, kötü ruhların tesiri olduğu e, eskiden beri inanılır. Günümüzde bile bununla inanan insanlar vardır. Mesela biraz önce nazardan bahsedildi. Nazar mesela bir nevi psikolojik bir hastalıktır desek e, bilmiyorum doğru mu olur. E, kötü bir şeydir. E, nazardan bahsedilebilir. İşte benzer e, kötü ruhların etkisinin ölümde de gözlemlendiğine inanılırmış işte yeraltı dünyasına o kötüler alemine hakim olan erlik yeryüzüne aracılar gönderilmiş ve insanların ruhlarını yakalatıp avlatıp onları öldürürmüş. Böylece insanlar öldüklerine inanılırmış Altay Türkleri arasında. Yakutlarda ise insanın ölümünün ruhunu kötü kötü ruhların kapması manasına geldiğini yani siz ruhunuzu kötü ruhlara kaptırırsanız ölürsünüz diye inanılırmış Yakut Türkleri arasında tabi yaşlanınca insanlar ruhlarını kötü ruhlara karşı koruyamadıkları için daha kolay öldüklerini veya daha sıklıkla öldüklerini yaşlın söylemek de makul geliyor insan Evet, nasıl ölür insanlar? İşte yine eski Türkler arasındaki yaygın inanca göre insanın ruhunun bir kuş gibi uçup gittiği inanılır. Yani başından veya vücudundan bir kuşun uçup ayrılması gibi ruhun da ayrıldığına inanılırmış. Evet, öldükten sonra ruhlarınızın etrafta olan biten her şeyi Gördüklerine ve duyduklarına inanılır. Biz de Peygamber Efendimizin kabristana giden gittiğinde oradaki metfun olanlara selam verdiğini, onların bu selamı duyduğu hakkında rivayetler bizim kaynaklarımızda yer alıyor. Evet, ölümle alakalı bazı geleneklerimiz de var. Yas tutma bunlardan bir tanesidir. Ee, ölen kişi için e, kaybetmenin verdiği üzüntüyü ve hissettiğiniz acıyı e, şey yapan bazı merasimlerimiz vardır. Mesela bunlar yaz tutma merasimi olarak saçlarını keserlermiş. Ee, eğer ölen kişi kahramansa onun için ağlamazlar, yüzlerine yaralar e, oluştururlar ve oralardan kan akmasını e, şey yaparlarmış. Yani o kadar şeydir ki e, ağırdır ki onlar için e, gözyaşı dökmek değil kan dökmek e, önemlidir. O kahramanların arkasında. Tabi herkes bir değildir. Gerçekten bir kahraman ölümüyle sıradan bir insanın ölümün arasında bir fark olması gerekir. O açıdan haklı görünüyorlar. Evet e, bazı farklı gelenekler de vardır. Ben bahsettim bilmiyorum. Yahudilerde mesela e, yakınınız birisi öldüğü zaman yakanızı kesersin, yırtarsınız. Yani böyle e, bu bir gelenektir. E, bazı filmlerde de görülür mesela yani e, yakın ölen bir Yahudinin yakasını yırttığı görülür. E, Türkler arasında da benzer şeyler var. Daha şey mesela e, kulaklarını kestikleri yani koparacak şekilde değil ama işte kura, kulaklarında böyle gözle görülür bir kesinti Yaptıklarını bize kaynaklar anlatıyor ve saçlarını kesmeleri adetinin var olduğunu biliyoruz. Kırgızlar arasında ise defnedildiği gün cenazenin defnedildiği gün geride kalan eşi ve kızları da saçlarını keserlermiş. Çünkü saç biliyorsunuz bu dünyaya ait bir neşe bir süs bir bağlılığı gösterir. Hatırlarsanız Budada. E, saraydan kaçtığı zaman e, ilk yaptığı iş e, o saray hayatını terk ettiğini gösterdiği iş saçlarını kesmek olmuştur. Bunlar arasında da e, şöyle bir adet var. Kesilen saç e, yani yakınız öldüğünde saçınızı kestikten sonra mezara onunla birlikte saçlarınızı da e, koyarsınız. E, bunlar e, işte bunların mezarlarında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bazı saç şeylerine bakılarak geliştirilmiş görüşler. Evet doğru atının kuyruğu kesilir doğru yani çeşitli şeyler var bunların bir kısmı devam ediyor bazı adetler devam ediyor bazıları devam etmiyor böyle. Biliyorsunuz bazı geleneklerimiz İslam içerisinde de devam ettiriliyor. Yani e, Müslüman olduktan sonra da bazı geleneklerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar e, şeyi bu kadarla yetinelim. E, Türklerin e, eski e, geleneksel Türk inancı hakkındaki bilgilerimizi biraz da eski Arap e, inancı hakkında konuşalım. E, Şöyle ki biliyorsunuz peygamber efendimizin gel, geldiği ortamı anlayabilmemiz için, tanıyabilmemiz için eski Arap inancını e, iyi e, tahlil edebilmemiz lazım. E, arkadaşlar peygamber efendimizden önce, İslam'dan önce e, işte Hicaz bölgesinde var olan e, inançlara, geleneklere e, o döneme geliyoruz. Cahiliye dönemi adı verilir Müslümanlar tarafından tabii. Niye Cahiliye dönemi şey yapılır? Yani ee, bunun çeşitli şeyleri var. Ee, bu insanlar cahil oldukları için değil, bilgisiz oldukları için değil ama hakikatı e, tanıyamadıkları, takdir edemedikleri için Cahiliye dönemi e, adı verildi söylenir. E, bu dönemde orada yaygın olan e, inancın e, pürestik veya paganlık olduğu e, görülmekte. Yani çok tanrıcı bir e, inanış var. Aynı zamanda tanrıların e, suretlerini yapma, temsillerini yapma geleneği e, putperestlik olarak e, mevcutmuş. E, aslında e, Hicaz'a e, orijinalinde orada bir putperest gelenek olduğu düşünülmez. Bu inançların pagan geleneklerinin kuzeyden Nebati bölgesinden geldiği e, kabul edilir. E, Nebatilerden e, işte Hijaza e, gelen bazı e, işte putlar veya bunlarla alakalı inançlar zaman içerisinde e, yaygınlaşmış ve e, işte Araplar arasında e, geleneksel din haline almışlardır. <gülüyor> Arkadaşlar Nebatiler e, Kuzey Batı e, Arabistan'da yaşayan ee, i̇şte günümüzde Ürdün'de bulunan Petra şehri e, ve e, Palmayra e, var mesela yine şu an Suriye'de herhalde e, Medain Salih, Teyme e, gibi e, bölgelerde e, bulunan bir gelenek, bir medeniyet veya bir e, şeyin adı, toplumun adı Nebatiler. <gülüyor> Milattan önce 4. yüzyıldan Milyattan sonra ikinci yüzyıla kadar devam eden varlıklarını sürdüren şeyler bir gelenek. Ee, bu o, milattan sonra 106 yılında e, Romalılar e, işte bölgeyi işgal edince e, Nebatilerin e, yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildiği kabul edilir. E, Nebatiler arasında Din ile hukuk arasında çok yakın bir ilişki vardır. Yani dini ile hukuki olan veya din ile hukuk birbirine e, çok iç içe geçmiştir. E, e, mesela bir, bu din hukuk ilişkisi hakkında e, bazı hukuki anlaşmalar e, yazılı tabletler halinde e, muhafaza edilir ve mabetlerde bunların e, rahiplerce muhafaza edildiği. E, görülmüştür. Mabetlerde bu tür e, hukuki anlaşmaların e, yazı, e, yazılı olarak muhafaza edildiği daha sonraki dönemlerde e, tespit edilmiş. E, günümüzde nebatilerin devamı olan e, bir dini gelenek yoktur. Ancak e, tabii çeşitli bölgede çeşitli etkileri olmuştur. E, nebatilerin inançlarına göre e, bir tanrı vardır. Tanrının adı Duşara'dır. Ancak bu tek değildir. Bunun yanında ikinci derecede önemli olan, buna yardımcı olan e, e, çok sayıda tanrı e, da yer almaktadır. E, bu Duşara, onların içerisinde en üstün tanrının adıdır. Her şeye sahiptir ve her şeyi koruyan e, bir Tanrı'dır. E, belki de işte Yahudilerin Yahve tanrısının bir benzeridir bu. Yani Düşara'da e, nebatilerin milli tanrısı olarak düşünülebilir. E, i̇lk dönemlerde Düşara'nın e, suretlerini, Düşara'yı temsil eden şeyleri kayalar üzerine e, veya işte sütunlar üzerine resmetmişler, şekillerini yapmışlar. Daha sonra bu şekiller e, üç boyutlu haller almaya başlamış. Müstakil tanrı e, formları oluşturmuşlar ve bu teresliye böyle bir geçiş yaşanmış e, nebati dininde e, Allah e, kavramına benzer bir kavram olan Allaha kavramı nebati e, yazmalarında var yine bizim cahiliye döneminden e, bildiğimiz El Lat, e, ma, Manatu, Kubalu, El uzza gibi e, Tanrı isimleri de e, ikinci derecede önemli e, tanrılar arasında yer aldığını görüyoruz. Biz de biliyoruz ki Ellad, Uzza, e, Hubel, e, Menat e, Müslüman e, tarihçilerin bize Peygamber Efendimizin geldiği dönemde Mekke'de e, inanılan e, tanrılar oldukları, putlar olduklarını bize e, söylüyor şeyler. E, tarihçiler. Değerli arkadaşlar e, beyt kavramı var e, şeyde e, nebatiler arasında beyt tanrılar için yapılan evler demektir. E, bizim Arapçadaki beytin birebir e, şeyidir. Kutsal mekan, ibadethane mabet demektir. Yüksek yerlere, tepe yerlere e, dikdörtgen olarak veya daire biçimde mekanlara e, yapıldıkları görülür. Mesela Petra şehrinde e, 15'ten fazla böyle bir beytin varlığı tespit edilmiştir. E, çeşitli boyutlarda, çeşitli şekillerde. Bir şehirde 15 tane e, beytin varlığı e, cidden önemli. E, buralarda insanlar tanrılara e, takdimeler sunar ve kur, kurbanlar e, verirlerdi. E, genellikle kurban törenleri yapılır e, ve daha sonra da e, hep birlikte e, ayn yemekleri yenir. Yani dini maksatlı yemekler yenir. E, ayn yemekleri mesela e, ülkemizde de bazı bölgelerde benim Çanakkale civarında şahit olduğum bir şey vardı. Bahar'da Nisan-Mayıs aylarında Mart ayından başlar, köylerde insanlar bir araya gelir, köylüler ee, para toplarlar, e, el birliği yaparlar, e, mevlüt düzenlerler ve herkese açık yemek düzenlerler. İşte e, dualar edilir, e, hayırlı, bereketli kazançlar dilenir. Mesela bu bir nevi ayin yemeğidir. Yani siz e, işte dua edersiniz, Allah'a e, ibadet edersiniz. Sonra insanlara bu şeyle alakalı olarak yemek dağıtma yaygın bir gelenektir. Eski zamandan beri böyle geleneklerin var olduğunu biz biliyoruz. Evet, Bu beytlerde özellikle düşara başta olmak üzere diğer tanrılara kurbanlar kesilir, kanlar akıtılırmış. Kur'an-ı Kerim'in bize... E, aktardığı işte Allah'tan başkası adına kesilmiş kurbanlar derken işte bu bahsettiğimiz gibi kuzeydeki e, bazı e, inançları e, Mekke'de Hicaz'daki yansımaları olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar Hicaz bölgesinde e, din orijinal din hangisidir? Bu biraz tartışma konusudur. E, İslam öncesi dönemde e, belli merkezlerde Yahudiler, Hristiyanlar e, ve mecusi gruplar olmakla birlikte Arap Adası'nın tamamına e, yaygın olan, hakim olan dini gelenek e, çok tanrıcılıktır. E, ancak e, bu çok tanrıcılık e, oranın asli şeyi değildir. E, kabul edilen görüşe göre Amr İbni Luhay isimli şahıs Mekkeli e, ileri gelen e, kuzeye yaptığı yolculukta e, şahit olduğu, tanıdığı, gördüğü bazı şeyleri alıp e, Mekke'ye getirmiştir. Ve daha böyle başlayan e, putperestlik e, Mekke'de yaygınlık kazanmıştır. Bir defasında Şam'a gitmiş. Bu Şam'daki e, e, gördüğü çok tanrıcılık fikirinden ve tanrıların e, timsallerinin yapılmış olmasından etkilenerek Hübel'in bir şeyini getirir Mekke'ye. Ve böylece Mekke'de Hicaz'da politeizm kök salmaya başlar. Daha sonra biliyorsunuz Peygamber Efendimizin geldiği dönemde putperestlik ve pagan inançları Mekke'nin asli inançları olmuş olur ve Peygamber Efendimizin tevhid davetine karşılık sen bize atalarımızın, dedelerimizin dinini terk etmesini, terk etmemizi mi istiyorsun diye Peygamber Efendimiz'e sorarlar. Yalnız bu yani putperestlik yaygın olmakla birlikte aynı zamanda tek Tanrı inancına mensup bir geleneğin de Hicaz'da varlığını devam ettirdiğini biliyoruz. Peygamber Efendimizin gelmesinden önce de ta Hazreti İbrahim'den beri devam eden tek tanrıcılık inancının bir şekilde o bölgede devam ettiğini söyleyebiliriz. Mesela Kus İbni Saide, Varaka İbni Nevfel, Abdullah İbni Caş, Osman İbni El Hüveyris gibi bazı kişiler e, toplumda çok kabul gören, çok tanrıçılığı, putatabıcılığı e, kabul etmemişler, bağlanmamışlar, tek tanrı inancını e, devam ettirmişler e, ve işte bu e, şeyler, bu insanlar Hazreti İbrahim'den beri devam eden e, bir geleneği devam ettirdikleri inanılır. Peygamber Efendimiz'in de bu insanlarla tanıştığı ve biz biliyoruz. Arkadaşlar, e, Araplar arasında çeşitli e, şeyler, e, tanrılar vardı. E, putperestler arasında çok çeşitli tanrıların var olduğunu biliyoruz. E, mesela işte e, biraz önce isimlerini verdiğimiz tanrılar, e, Lat, Uzza, Menat, Hübel gibi e, tanrılardır. E, Kur'an-ı Kerim'de de çok yerde Arapların bu inançlarına farklı tanrı, konulara e, inanmaları e, şey yapılır şimdi Hatice Hanım e, ben Ubeydullah bin Cahş mıdır? E, i̇nanın bilmiyorum ben notlarıma bakarak okudum Abdullah bin Cahş diye e, şey yaptım ama eğer yanlışsa düzeltmek lazım bizim e, metnimizde nasıldır oraya bakayım hmm. Abdullah bin Caş diyor. Abdullah ve biliyorsunuz çok yakın şeyler. Birisi Allah'ın kulu, diğeri ise Allah'ın kulcuğu, küçük kulu manasına geliyor. Ama e, yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani bu konuyu şeylere yani e, siyah kitaplarına bakmak müracaat etmek gerekebilir. E, elimizdeki kaynakta... Ben, burada da Abdullah bin Cahş yazıyor. Yani ben ona bakarak e, şey yaptım. E, ama Hatice Hanım haklı olabilir. E, benim bilgim yok o konuda. Yani kontrol etmek lazım. <gülüyor> Arkadaşlar olabilir. Yani... E, onu biz daha sonra düzeltmemiz gerekebilir. Notlarda da düzeltmemiz gerekebilir. Ee, ama e, ben kontrol etmiş değilim bunu. Evet. Değerli arkadaşlar işte e, e, Araplar arasında e, insanlara, tanrılara ilişkili isimler verme geleneği de var. Mesela çocuklarına Şems Abdul Uzza, Zeydül Menat gibi isimler e, vermeleri yaygın. Tabii Abdullah, Abdurrahman, Abdullahur gibi isimlerde Müslümanlar arasında bu geleneğin devamı olarak e, varola gelmiştir. E, Araplar arasında dediğimiz gibi e, Amr bin Luhay zamanında başlayan putperesik o kadar kök salmış ki. Efendimizin geldiği dönemde, Mek yani veya şöyle değil, Mekke'nin esnasında Efendimiz ee, Kabe'ye girdiğinde e, Kabe'nin etrafında 360 civarında böyle farklı e, isimde, farklı özelliklerde olan putların var olduğu e, anlatılmaktadır kaynaklarda. Çeşitli e, bu tanrıların temsilleri. Çeşitli şeylerden yapılmaktadır. Malzemeden üretilmektedir. Taştan, ahşaptan ve madenlerden yapılan tanrı heykellerinin olduğunu bize yine şey yapıyor. Evet. Genelde bu Araplar arasındaki putlar dikili taş şeklinde yaygınmış. Ee, bunu da e, kısaca söylememiz doğru olur. Arkadaşlar Araplar arasında bir başka yaygın olan inanç ise yıldız ve gezegen kültürüydü. Ee, yani e, göklerdeki yıldızlar, ay ve güneşin e, bazı Araplar tarafından Ilah, ilahi hüviyetlere sahip olduklarına inanılırdı. işte buralarda meleklerin ve cinlerin yaşadığı kabul edilirdi veya işte orada başka metafizik varlıklar veya ulu ilahi varlıkların göklerde var olduğu kabul edilirdi Araplar arasında. Bizim eski Arap dini hakkında en önemli kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. E, Kur'an-ı Kerim'de Arapların, müşrik Arapların e, nelere inandığı, e, çeşitli vesilelerle eleştirel bir tonda e, anlatılır ve e, onların e, tevhid dinini kabul etmeleri teşvik edildiğini biz söyleyebiliriz. E, bu Araplar arasındaki, Araplar arasında e, işte Tanrılara e, nasıl tazim ediliyor, nasıl ibadet ediliyor, nasıl tapınılıyor? Bununla alakalı çeşitli ritüeller vardır. Ee, daha önce de ifade ettiğimiz gibi e, Türkler arasında da en yaygın olan e, tanrılara e, ibadet e, çeşidi e, putlar önünde kurban kesmektir, kan akıtmaktır. E, i̇şte e, şeyler arasında da e, Araplar arasında da e, tanrılara kurban kesmek çok yaygın bir gelenekti. E, işte, kurban kesilir, kurbanın kanından e, işte bir miktar e, o temsili tanrının e, üzerine e, sürülürdü. Bu gelenek e, Araplar arasında yaygın olan bir gelenekmiş. E, ayrıca e, Araplar tüketmek, etini tüketmek e, içinde e, şey yaparlardı. E, hayvan keserlerdi. Yalnız bu hayvanları keserken e, işte Allah'ın adını anmadıklarını e, şey yapıyoruz. Biz öğreniyoruz. Al, e, kesilen bir hayvan için Allah'ın adının anılması o hayvanı Allah için bir adak haline getireceği düşünülmüş ve bu Adakta yenemeyeceği için e, Allah'ın adı anılmadan e, kesilirmiş şeyler. Kur'an-ı Kerim'de işte Allah'ın adının anılmadığı hayvanların yenmemesi bir nevi Araplardaki bu geleneğin düzeltilmesi e, amacıyla olduğunu söylememiz doğru olur. Yine Kur'an-ı Kerim bize bildirdiğine göre arkadaşlar e, bu Tanrı e, kabul edilen, Tanrıları temsil ettiği kabul edilen putların önünde faloku çekmek e, işte e, çok yaygın bir gelenektir. Ve böylece siz faloku çekerek e, Tanrıların sizin neyi yapmanızı istedikleri, doğru bulduklarını e, size gösterdiklerine e, inanılırmış. Bununla bağlantılı olarak sihir yapmak, büyü yapmak da Araplar arasında çok yaygınmış. Yine Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadelerden yola çıkarak anladığımız düğüm atarak o düğüm atılan nesnelere bazı şeyler okuyup üfleyerek insanların üzerinde tesirler oluşturmaya çalışmak, büyü yapmak, sihir yapmakta veya bunların tersine bu yapılan şeylerin çözülmesi ne e, olumsuz e, hale getirmesi de mümkün olduğuna inanılırmış. Evet. Ee, yine tanrıları temsil eden e, bu e, putlar etrafında e, dönmek onları tavaf diyebileceğimiz şekilde ziyaret etmek de çok yaygın bir uygulamaymış. Ee, şey, müşrik Araplar e, bu tür ziyaretleri sık sık yaptıklarını da söylememiz e, doğru olur. E, aynı şekilde bu o, timsaller, bu e, tanrı e, figürlerin önünde eğilmek, saygı göstermek, secde etmek de e, yapılan önemli ritüeller arasındaymış. Tabii e, bu e, esnada sizin onlara dua etmeniz, onlardan bir şeyler istemeniz, onlara bir şeyler sunmanız da e, şeylerden, e, mevcut e, uygulamalardandır. Arkadaşlar 3 e, aşağı 5 yukarı e, şey e, böyledir. E, beyt e, Biraz önce bahsettiğimiz beyt geleni e, nebat ile arasında var olan işte kutsal mekan e, Tanrıların e, Tanrıların evini temsil eden e, şey e, Araplar arasında da varmış ve e, bu kuzeydeki beyt geleni e, Hz İbrahim zamanında e, itibaren e, var olan o e, Mekke'deki Kabe'nin de bir beyt olarak değerlendirilmesine yani tapınak haline getirilmesine yol açmış. Aslında ilk başta böyle niyetlenmemiş olsa da daha sonra işte e, Arap toplumunun putperestleşmesi sonucunda, paganlaşması sonucunda e, Araplar arasında e, Kabe e, bir puthaneye, e, e, bir e, pagan nabedine dönüştüğünü görüyoruz. Efendimiz e, Mekke'yi fethinden sonra buradaki e, şeyleri bu yabancı sonradan gelme tanrıları oradan çıkartmış. Orayı orijinal haline tek olan bir olan Allah'a e, şey hale getirdiğini biz e, öğreniyoruz. E, bu eski Arap dininin dediğimiz gibi ana kaynağı şey e, Kur'an-ı Kerim Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'deki e, şeyle alakalı Araplara, müşriklere yönelik eleştirilere bakarak e, bu şeyleri yani onların inançlarını ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. 3 e, aşağı 5 yukarı e, bu konuyla alakalı anlatacağım şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlarımızın sormak istediği, açıklanmasını istedikleri şeyler varsa dilimin döndüğü kadar, gücümün yettiği kadar açıklamaya, cevap vermeye çalışayım. İnşallah hepiniz sınavlarınızda başarılı olursunuz. Allah kolaylıklar versin. Sınav için geldiğinizde vaktiniz müsait olursa uğrarsanız memnun oluruz. E, tanışmış oluruz geçen sene bazı arkadaşlarımız gelmişlerdi e, tanışmıştık yine daha önce e, bir ay kadar önce e, kutlu doğum münasebetiyle bir toplantıda birkaç arkadaşımızla karşılaştığımızdan bahsettim e, sonra e, bir, yanılmıyorsam bir arkadaşımız bir dersime geldi e, dersime katıldı e, fakültedeki dersime bu şekilde e, sizin de inşallah e, sınav için geldiğinizde e, şey yaparız. Doğrusu nasıl bir mezuniyet programınız var bilmiyorum. İlk 7'den soru çıkar mı? E, şeyi? Şimdi sorular e, zannedersin e, tamın ortak şeyi var. Şimdi... E, ben e, geçen de e, yani ders döneminin başında soruları e, bilmediğimi, soruları ben hazırlamadığımı söylemiştim. Ancak e, Hakan Hoca e, ile konuştuğumuzda bana hatırlattı. Biz geçen yıl bu zamanlar mıydı işte? Yani yaz aylarında e, bazı notlarımızı düzelttik ve soruları şey yaptık. E, e, ne derler? Ne derler? <gülüyor> Evet dolayısıyla şey var yani sorular teslim edilmiş ancak soruların hangileri olacağı yani bir havuz soru var o sorular o havuzdan hangilerin çekileceğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla ben size şu an için söyleyemeyeceğim ama Tam programında ortak bir uygulama vardır. Zannedersem vize dönemi de dahil olsa gerek bu uygulamaya. Şimdi Murat Bey'in bir sistemi var. Murat Bey çok haklı. Ee, arkadaşlar Elif Hanım mezuniyet programından bahsetti. Ee, doğrusu ben mezuniyet programından haberim yok. Ancak ee, şey ee, eğer mezuniyet programınız olursa bizi çağırırsanız biz de hani e, fırsat olursa yani vaktim e, şeyler müsait olursa memnuniyetle gelmek isterim. Ancak Murat Bey bizden yani benden çok daha fazla sizin üzerinizde emeği vardır muhtemelen. Bütün derslerinizi organize eden, bütün derslerinizin size ulaşmasını sağlayan kişidir. Onun için Murat Bey aslında orada başkonuk statüsünde. Bir de Murat Bey'in şeyi de yok, negatif tarafı da yok. Yani biz hocalar işte böyle kenarda köşede kalmış sorular sorarız, düşük puanlar veririz. Murat Bey'in böyle bir durumu da yok. Dolayısıyla Murat Bey'sin onur konuğunuz olacak gibi görünüyor. Allah razı olsun Murat Bey. Gerçekten yani çok emeğiniz var. Ne zaman bizim başımız sıkışsa, ne zaman bir şey çözemesek sağ olsun Murat Bey her zaman koşturmuştur, yardım etmiştir. Evet. Evet haklısınız. Murat Bey'siz olmaz. Evet, ee, inşallah e, sınavlarınız iyi geçer e, diye e, ümit ediyorum. E, biraz siz çalışacaksınız, e, biraz işte e, hocalar kolay soracak. E, sonuçta bir şekilde e, bitecek bu. E, i̇nşallah uzatmadan tekrar e, aynı şeyleri dinlemek şeyi olmadan e, bitirin. E, Bahsettim mi bilmiyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız e, bize henüz yüz yüze ders programında bir şey e, bir program verilmedi. Ancak geçen yıl yapılmıştı. Ee, yani ben de yüz yüze bir ders yapmıştım. Ee, ama e, yani nasıl olur hangi tarihte olur onu bilmiyorum şu an. Ee, eğer bir görev verirlerse buralardayız herhalde yapacağız şeyi söyleyecektim ben size. Dur bakayım neydi? Bizim yüksek lisans programımızda sizin gibi İli tam bitirmiş bazı arkadaşlarımız var. Yani devam etmek isteyen arkadaşlarımız sadece İstanbul'u düşünmeyin. Bulunduğunuz şehirlerde veya yakın şehirlerde ilgi duyduğunuz alanda. Ee, çalışmaya başlayın. Kendinizi geliştirin. Hiçbir şey için geç değil. Bakın siz e, gerçekten e, teknolojinin sağladığı imkanlarla elhamdülillah e, bir fakülteyi bitirme noktasına geldiniz. E, i̇nşallah bundan sonrasına da devam edin. E, İpün ucunu bırakmayın. Biz e, işte beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi teşvik eden bir peygamberin ümmetiyiz. E, onun için şey yapmak lazım, çalışmak, devam etmek lazım. Şimdi herkesin kendi ilgi alanı vardır. Lütfen ilgilendiğiniz alanı siz belirledikten sonra o konuda kendinizi geliştirmeye çalışın. Bu temel İslam bilimleri olabilir, bizim alanlarımız felsefe ve din bilimleri olabilir veya İslam ile alakalı konular olabilir. Birini seçeceksiniz e, ve yavaş yavaş bir ucundan başlayacaksınız. Şöyle düşünmeyin işte ben şu mesela diyelim ki İslam tarihinde başladım ama daha sonra e, baktım pek hoşuma gitmedi. Beklediğim gibi çıkmadı. Farklı şeyler oldu. Yüksek lisansınızı bitirip doktoraya bir başka alana geçebilirsiniz. İlahiyat dışında çalışabilirsiniz. Yani illa ilahiyatla alakalı çalışmak da zorunda değilsiniz. Ee, ama şey yapın e, devam ettiğine yani sizin e, yani bu işi yapabilecek pek çok arkadaşımız olduğuna inanıyorum aranızda e, vaktiniz müsaitse şartlarınız müsaitse lütfen e, bu tür şeyleri e, değerlendirin yani siz şey değilsiniz e, nasıl diyeyim e, yani diğer e, Örgün öğretimde okuyan öğrencilerin aldığı derslerin benzerlerini alıyorsunuz. Kendisi çalışan, kendini geliştiren pek çok arkadaşımız, örgün öğretimdeki arkadaşlarımız seviyesindedir. O şu da var, çalışmayan, ilgilenmeyen, dikkat etmeyen, burada da, örgün öğretimde de aynı derecede az bilgiyle mezun olacaktır. Biliyorsunuz biz e, ilhaya diplomasına sahip olmak demek, e, yani ideal bilgi sahibi olmuş yeterli insan demek değildir. Herkesin gelişmeye ihtiyacı vardır. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Hepinizi tanıdığım için memnun oldum. İnşallah şey değildir. Ben fakültede bazen derslerde arkadaşlarımızın kalbini kırmak zorunda kalıyoruz. Ee, mesela benim bazı takıntılarım var. Ders başladığı zaman sınıfa girilmesi veya sınıftan çıkılması beni rahatsız ediyor. Ee, hatta bugün bile şakasını yaptık arkadaşlarla. Ama bu sınıfta e, böyle bir derse giriş ve çıkış beni etkilemiyor. Kimin geldiğini, kimin gelmediğini görmediğim için e, biz e, sorun yaşamıyoruz. E, çok sağ olun. İnşallah dediğim gibi e, fakülteye geldiğinizde yol... yani Geldiğiniz zaman veya başka zamanlar her zaman kapımız açık. Yalnız e, hatırlamazsak yani isminizi lütfen hatırlatın e, memnun oluruz. E, yapabileceğimiz yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa da e, memnuniyetle yardım etmek isterim. İnşallah Allah razı olsun. Çok sağ olun. Benden yana bütün haklar helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. E, i̇nşallah. E, sınavlarınız güzel, rahat kolay geçer. Ümit ettiğiniz şeylere nail olursunuz. <gülüyor> Yapma şimdi. Allah kolaylıklar versin. Siz de hakkınız helal edin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İnşallah görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.